والحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم من في روحي سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض ارضيت بالحياه hayatı dünya الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل لاخر الايه صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستعين allah Teala ve Tekeddes Hazretleri yeni yılımızı mübarek eylesin. Amin. Hicri başına erişmiş bulunuyoruz. Muharrem-i Şerif'e girmiş bulunuyoruz. Allahu Teala ve Tekeddes Hazretleri tüm yılımızı hayırlarla feth eylesin. Amin. Bu sene tüm ümmet Muhammedten, Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem şerleri def eylesin. Amin. 1427. yılımızı hicri yılımızı İslam'ın ilerlemesine, Müslümanların selamete çıkmasına vesile eylesin. Amin. Dünyada şirkin ve küfrün son bulmasına vesile eylesin. Amin. Amin. Bu sene biraz daha canlılık görüyorum. Geçen senelere nazaran mesajlaşmalar, tebrikleşmeler, hediyeleşmeler bunlar bizi sevindiriyor. Bu mübarek günlerden, gecelerden haberdar olmak çok önemli bir iştir, gününden gecesinden gafil olan insanlar, hasir olan insanlardır. Dünya ahiret zarara düşen insanlardır. Şu mübarek gecede inşallah biz dün gece düz yedeydik. sohbetle seneyi bitirdik. Bu gecede burada sohbetle seneye başladık. Allah tüm senemizi sohbette geçirmeyi nasip et. İnşallah. Cemaatle beraber olmak, bu insanların duaları hep beraber yüzde yüz kabul, bu kadar insanlar içinde de yüzde yüz kabul olanlar var, onların hürmetine biz de bağışlanıyoruz. Elhamdülillah. Siz de Allah için geldiniz. İnşallah bu gelişiniz hicret sayılır. Evet. Din için geldiniz. Ayet, hadis dinlemek için geldiniz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini kutlamak için geldiniz. Bir şuurla geldiniz, bir bilinçle geldiniz. Rastgele gelmediniz. Neye geldiğini bilmeyen kimseler topluluğu olarak gelmediniz. Canan Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 1427 yıl önce ne yaptı? Hicret etti. Ne için hicret etti? Din için. Mekke'de evi vardı. Yeri yurdu vardı. Doğduğu büyüdü. değil mi? Kaç yaşına kadar? 50 küsür yaşına kadar yaşadığım 53 yaşına kadar yaşadığı bir doğup büyüdüğü ve 53 yaşına kadar yaşadığı bir yerden koptu gitti. Bunu niçin yaptı? Sırf Allah için yaptı, din için yaptı. Çünkü Mekke'de İslam'ı yaşayacak imkan kalmadı. Kendi yaşasa da duyuracak ve yaşatacak bir fırsat kalmadı. O Medine'nin Ensar-ı Kiram'ın davetine icabet etti ve hicret etti böylece hicret farz edildi tabi şimdi hicret bize farz değil yani o dönemdeki farz hüküm şu anda geçerli değil ancak tamamen İslam'ı yaşayamayacak ortamlarda bulunanlar için yine farz olur hiç namaz kılamayacak Emirleri tutamayacak, hiçbir yasaktan kaçamayacak haldeki toplumlardan, mekânlardan, mahallerden hicret farz olur ama genel manada dünyada şu anda لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَاكِنْ جِهَادٌ niyetun. Mekke fettinden sonra cihadın farziyeti ne olmuştur? Hicretin farziyeti kalkmıştır, cihadın değil. Mekke fettinden sonra hicretin farziyeti kalkmıştır. Ne kalmıştır? Niyet kalmıştır, cihad kalmıştır. Niyet nedir? İşte İslam'ı yaşama niyeti, azmi, gayretidir. Cihat da nedir? Efendim, dinin İslam'ın yayılması için, dünyaya hakim olması için son gücü kullanmaktır. Bunun da şekilleri var. İşte elle var, dille var, kalple var ve türleri var. Ancak o zamanki farziyet şu anda kal kalmamıştır. Dememizin sebebi nedir? Çünkü o o zaman hicret etmeyenlere çok büyük Azaplar ve tehditler varid olmuştur. Birçok ayet-i kerimelerde Allahu Teala va teccad sözleri hicreti terk edenleri zemmetmiştir. Estağfirullah <gülüyor> innellezine tevaffahum el melaiketu zalimiyen fushim kalu fime kuntum? Kalu kunna mustaz'afina fil ard. Kalu elem tekun ardullah vasi'atan فَتُحَاجِرُوا فِيَا فَوْلٰىٰكَ مَأْبَامُ ve وَسَاءَتْ مَصِيرًا Nefislerine zulmederek, ederek İslam'ı yaşa, yaşayacakları yere Medine-i vereye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına, civarına, komşuluğuna hicreti terk ederek kendilerine yazık eden, canlarına kıyan nefislerine zulmeden, o kimselerin melekler canlarını alırken Mekke'de ölenler çok, melekler çok kötü geliyor. Müslüman da olsa. Adam Müslüman. Mekke'de kalmış. Medine'ye hicret etmemiş diye melekler çok kötü geliyor. Aynı şimdiki namaz kılmayana geldiği gibi. Şimdi oruç tutmayana geldiği gibi geliyor. Adam sahabe. Resulullah'ı görmüş ama hicret yapmamış. Farzı terk ettiğinde ne oluyor? Melekler geliyor. Onlara soruyorlar. Hiçme gündüm siz neredeydiniz? Nerede kaldınız siz? Niye hiç hicret etmediniz? Kalukunna Mustafa biraz. Siz niye İslam'ı yaşamadınız? Medine'de cuma farz edildi, Mekke'de cuma yok. Mesela Medine'de bu kadar ahkam farz edildi, Mekke'de kalan bu hükümlerden haberi yok. E İslam'ın yarısından habersiz. İlimsiz, cahil, kafil, kalmış orada. Melekler diyorlar, siz neredeydiniz? Onlar diyorlar, künnâ müstezâfîn efilârt. E biz Ebu Cehillerin elinde kaldık. Ebu Leheb'lerin hakimiyeti içerisinde, Übeyb'in Halefler'in, Velid İbni Mugire'lerin düzeninde, biz ne yapabilirdik, İslam'ı nasıl yaşayabilirdik? Namaz kıldığımızı bile gösteremiyorduk. Şimdi de böyle müesseseler var. Dün Ankara'ya gittik, Ankara'da bize anlattılar. Türkiye'de bir fabrika var. Öyle fabrikalar var. Türkiye'de öyle müesseseler var. Beş vakit namazı kılmak resmen yasak orada. Yani yazıyla Cuma'dan Cuma günü diyor, öğlende şu saatte geç gelen 8 bin tane işçisi var, bütün birimlere şey çekiliyor, rapor. Bu adamlar irticacıdır, Cuma'ya gittiler. E bu adamların mallarını biz alıyoruz. Bu adamların ürünlerini biz alıyoruz. E biz böyle yaptığımız zaman da tabii bizi yöneten veyahut da bize iş veren adam da namazımızı yasak edebilir. Boykot diye bir şey yok. Bak şimdi Birleşik Arap Emirlikleri vs. devletler, Suudi Arabistan, Danimarka'yı boykot etmiş öyle mi? He, Danimarka'yı boykot etmiş. Niye Danimarka'yı boykot etmiş? O CNN birisi kanalındaki kurban bayramında çıkan... Türkçe altyazıyla, Türkçe altyazıyla çizgi filmdeki Efendim e, Ortadoğu'nun salakları, Muhammed'e hala inanıyorsunuz, haşa ve kella yazısı e, Danimarka'da olmuş Ve Eşotmanlar Rasulullah sellem'in karikatürleri basılmış, haşa Eşotmanlar hakaret ediliyor E bu ülkeyle bu kadar, Suudi Arabistan'da çok büyük ticareti var Şimdi Suudi Arabistan bunu kaldırmış, elçisini çekmiş e, Birleşik Arap Emirlikleri böyle yapmış E tamam da yani biz de aynı Türkiye'de aynı durumdayız. Türkiye'de öyle kurumlar var, öyle müesseseler var, öyle firmalar var. Bunlar İslam'a hakaret ediyor. Bizden kazandığı parayla Peygamberimize hakaret ediyor. Adam bir aylık karını İsrail'e bağışlıyor. E bunların biz meşrubatını içiyoruz. Biz bunların çikolatalarını yiyoruz. E bu din bize böyle mi geldi? Bizde hiç mi gayret yok? Allah din gayreti yok. Ne var yani, o çikolatayı yemesen? E öbür çikolataların kalitesi tutmuyor. Öbür içeceklerin gazı biraz az geliyor. Bunun gazı fazla. E, gazı karnında cehennem ateşi olacak o gazlar. Niye sen Yahudi'ye bağış yapan kurumların ma mallarını alıyorsun? Çikolatalarını yiyorsun, bilmem nelerini yiyorsun. Adam da böyle, İslam düşmanlığına sarf ediyor, harcıyor. Hee gidi bir buçuk milyar İslam alemi şuurlu tüketici olsa İslam din kuran düşmanlarını boykot etse bunların hepsi düşer mi? Düşer E çünkü bunların işi gücü ekonomi ekonomileri bozulduğu anda bunlar tamam ne diyorsanız dikkat edeceğiz derler Ama bizim Müslümanlarda o bilgi o şuur yok Adam diyor ki bunun malı ta kaliteli Bunun malı ta kaliteli o tamam Müslümanlarda inşallah o rekabete girerler, o kaliteyi tuttururlar inşallah ama tutturamasa bile biraz az kaliteli olsun ne yapalım yani şimdi? Ya mu destekleyeceğiz. E niye seçmiyorsunuz bunları? Niye düşünmüyorsunuz bunları? Anca alıyorsunuz lıkır lıkır lıkır dikiyorsunuz havaya. Adam ona dikkat ediyor. Sen niye dikkat etmiyorsun? Ya? Adam ona dikkat ediyor. İslami bir Cemaatin çıkarttığı bir meşrubat var içecek aynı ayarda Efendim işte Tutturmuş tutturamamış Haydi dava neyi tutturacak canım bunun bir standartı mı var ayet mi geldi hakkında ya işte Kazının ayarı hakkında mühim değil ki bunlar ya E bu sefer adam almış oradan Gidiyor Öbürü de yolda onu yakalıyor Başka bir adam Genç çocuğa O çocuk İslami bir markayı almış Ama bilmeyerek almış Karşı taraftan gelen kaşar, bilerek kaşarlık yaptığı için ona şöyle yapmış. Şişt, o da buyur, tanışıyorlar. Öyle yapmış. Alma. Hı? Rafa geri demiş. Hareketlerle yapıyor. Çünkü şey olmasın diye. Orada bir marketteler biliyor musun? Müslümanların marketinde. Bırak onu demiş oraya. Peki o adam öyle bir şuurda ki o genç tecavüzler demiş ki ha anladım demiş. O ne demek istemiş? O da ne de anlamış. Siz anlattınız mı? Siz de bana bakıyorsunuz ha böyle. Siz ne anlarsınız ki? Anlayan anlamış, anlatmak isteyen de anlatmış. O da geriye bırakmış. Yanlış yaptığını fark etmiş. Yanlışı neymiş? İslam'a hizmet eden bir müessesenin malını almakmış. Ya onlar bu şurada bu memlekette, bu şurada çok insan var. Ama maalesef bizim Müslüman bunu düşünmüyor. Şimdi zannederler ki hocanın bir yerlerde yine hissesi var. Oraların reklamını yapıyor zannederler. zannetsin Ne zannederse zannetsin. Ben size isim vermiyorum, marka vermiyorum, bir şey vermiyorum. Haa, üçe ayırıyorum. 3'e ayırıyorum, ver de sonra sen benimle gelmezsin başıma hiç gelirse, ver öyle olur mu? <gülüyor> Nereye veriyorum? <gülüyor> Müesseseleri 3'e ayırıyoruz. 3'e ayırdığımız müesseseler nedir? Bir Yahudiye Din düşmanlarına Direk veya dolaylı destek veren Kurumlar veya Bayileri Bir Kurumların kendileri veya Türkiye distribütörleri bayileri bunlar direkt destek verenler bunlardan mal almak efendim bunları desteklemek caiz değil iki ne düşman ne dost şuursuz eğer aynı malları ihtiyaç mallarını İslam'a destek veren kurumlar kuruluşlar yapıyorsa O zaman İslam'a destek verenleri tercih etmek şart Bunlar İslam düşmanı olmasa da Şuursuz ve destekçi olmadıklarından İslam'a Bunlardan almanın Bir lüzumu Yok tercih sebebimiz nedir Zekatını vermesi Bak öyle kuruluşlar duydum ben geçen gün Günlük zekatını ayırıyormuş Günlük Hemen kazancından Bunlar mesela Çamaşır suları, efendim, çamaşır tozları, bilmem neleri Niye tercih edeceksin, efendim, masonları, yahudileri? Adam zekatını günlük ayırıyor. Allah hayırlı mübarek yapsın. Böyle adamlar da varmış bu memlekette. Senede bir değil, günlük ayırıyor. Böyle insanlar var. Niye bunları tercih etmeyeceksin sen? Bunları tercih edeceksin. Anladınız mı? Ama baktın ki efendim İslami kuruluşlardan araştırdın o ürünü yapan bulamadınsa o zaman din düşmanı olmayan ortada ne olduğu belirsizlerden alışveriş yapabilirsin aynı maldı tercih sebebi bulamazsan bunlar niye söylüyoruz ya hicret hicret diyoruz hicret nedir hicret nedir Allah için din için vatanını terk ediyor malını terk ediyor evini ocağını terk ediyor her şeyini terk ediyor Allah için. Sen e benim ağız, damak zevkime bu uyuyor diye sen bir damak zevkinden bile geçemiyorsun. Damak zevkinden geçemiyorsun. Sen nasıl hicret edecektin? Sen nasıl vatanlı terk edecektin Allah için din için mesela? Yapamazdın. Onun için melekler ne diyorlar? Siz neredeydiniz ya İslam'ı yaşamadınız? Onlar diyorlar künler müccizat hafif nefil. Ebu Ceyl'in elinde biz ne yapaydık? Yapamadık İslam'ı yaşayamadık. Kâlû melekler, melekler bilmiyor mu? El hemte ya. Allah'ın mülkü geniş değil miydi? İslam'ı yaşayamadığınız yerden kaçaydınız, göçeydiniz de İslam'ı yaşayacağınız yere hicret ya. Onlar apışıp kalıyorlar. Ne diyecekler meleklere tam canları çıkarken? Fe ulâke me'râum cehennem. İşte sana onların diyor. Gidecekleri barınakları sığınakları cehennemdir. Mekke'de ölüyor adam, Müslüman, "Me cehenneme gidecek." diyor Allah. Ve sa'at masira. Ne kötü yerdir cehennem gidilecek yer olarak. Orayı mı buldun gidecek yer olarak? Ha illel mustadafin min er rijal nisa ve'l wildan la istati'un hileten ve la ihtedun es ancak yaşlı adam. Kadın zaten kadın genç yaşlı fark etmez. Kadın güçsüzlüğün sembolüdür. Zayıftır yani. Bir de çocuk aciz Medine'ye hicrette çare bulamıyor. Yol imkanı bulamıyor. Yaya gidilmekte zor. Feulaği maşallah yanf u Onları ben affettim demiyor. Onları benim affetmem umulur. Onlara da umulur diyor. Umulur diyor. Ama Allah'ın umuluru nedir? Kesindir Kerem sahibi ama verdi mi? Ümit verdi mi? Boşa çıkarmaz tabii. Dolayısıyla keşif olacaklar. Ve kelellahu Allah günahları bağışlayandır, kullarına çok acıyandır. Yoksa günahkar oldular ama bunları bağışlarım diyor. Çünkü bunlar güçsüzlükten çıkamadılar. Yola çıkamadılar. Ve men yuhacer fi yecid Allah yolda hicret edenler Yeryüzünde çok geniş imkanlar bulacaklar, çok zenginlik bulacaklar. Hakikaten muhacirler çok zengin olur. Türkiye'nin de bakarsanız en büyük zenginleri yine Rom, Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, şuradan, buradan Ataları, dedeleri Değil mi? İslam için Din için gelenlerin torunlarıdır. Şimdi bakarsanız Bursa'nın çoğu muhacirdir. Ve zenginlerin çoğu muhacirdir. Çünkü Allah diyor ki, Allah için yeryüzüne izzet eden Yeryüzünde ne bulacak? Geniş imkanlar bulacak diyor. Hicret zenginlik sebebidir. Hatta bir sonra gelenler şimdi ayarı kaçırmışlardır herhalde ama babaları ataları için gelmiştir. Adamın ismini değiştirmeye kalkıyorlar değil mi? Mezar taşını değiştirdiler değil mi? Bulgaristan'da da 10-20 sene evvel biz de duyduk. Ne olaylar oldu? Yeniden 10-20 sene evvel bile gelenler oldu. He ama kimisi din için geldi, kimisi başka bir niyet için geldi. Buradan mü mühim olan nedir? Niyettir. Yani Allah için gelmektir. Mesela Medine-i bütün millet icret etti. Bir adam vardı. Hiç icret edecek tipte de değildi Bir de baktılar Medine ye. Efendim o adam icret etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber geldi felancı icret etti. Sorun ona bakalım niye icret etmiş? Herkese niyet soruluyor. Geldiler dediler sen Yani hiç öyle Şuurlu bir müslüman değil, veya da hicret etmesi umulan bir tip değil. Sen niye hicret ettin? Dedi, felan karıya aşıktım dedi. O kalktı, müslüman oldu, hicret etti. Ben Mekke'dar geldi dedi. Ha. O zaman herkese dediler ki, Allah ve Rasulünün muhaciri, onun adını da taktılar, felan karının muhaciri diye. O öyle damgalandı yani. Ha hicretinde sebepler vardır. Herkes adamını bulur. Ve <gülüyor> Birisi geldi, hicret etti Medine'ye, haber geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felanca hicret etti. Dedi ki kime misafir olmuş? Dediler falan, komik bir kadın varmış, milleti güldüren, dillere destan bir kadın, işi gücü. Komiklik yapıyor, şimdiki şovmen gibi bir şey işte. Dediler o kadının yanına gelmiş. Hicret etmiş, o kadının yanına gelmiş. Ruhlar, ordular gibi ruhlar aleminde buluştular, koklaştılar, kaynaştılar. <gülüyor> Ruhlar aleminde, tanışanlar, sevişenler, burada da buluşurlar. Ta yani el-erruhiyelkarruh <gülüyor> Ruh ruhu bulur yani adamın ruhu ruhuna ısındığı adamı dünyanın neresinde olsa gider bulur. Bir cemaatta yüz tane mümin otursa, bir tane münafık olsa kapıdan bir münafık girdiği zaman 99 Müslümanın yanına gitmez o münafığı nereden bulur? Onun yanına oturur. Hadis-i Şerif böyle buyur. Bir mecliste 100 tane gavroş munafık, bir tane içinde Müslüman olsa, bir Müslüman girdiği zaman 99 gavuru seçer ki o Müslümanın yanına oturur. Bunlar ruhların e, hallerindendir. Hasselerindendir, duygularındandır, hislerindendir. Bu itibarla hicret edenin niyeti sorulur. Inne a'malu bin niyati Buhari'nin ilk hadisi. Bütün ameller neye göredir? Omer İbn Hattab ravisidir. Bukhari'nin ilk hadisidir. Bütün ameller niyetlere göredir. Ve inne mali maneva. Herkes ne alır? Şuraya gelen herkes ne alır? Sevap alır. Sen öyle zannet. Kimisi havasını alır. Kimisi de azap alır. Neden? Buraya ne niyetle geldiğine bağlı. Gelmiş ki hoca ne diyecek de? Hocayı bir taraftan tutturayım diye. Gelmiş ki efendim onu bunu karıştırayım diye. Gelmiş ki Günahı mağfiret dileyim diye gelmiş ki Hicri yılbaşını kutlayayım diye mesela. Herkesin niyeti var. Men kanet hicratu ilallahi ve rasuli fe hicratu ilallahi Kimin hicreti Allah için, din için, peygamber içinse şuraya da Allah için, din için gibi ilim öğreneyim diye gelen fe hicratu ilallahi ve Mübarek olsun. Onun hicretini Allah peygamber kabul eder. Ve men kanet hicratu ila dunya yusibha. Evli bir meratın ama bir kimse icret eder derdi niyeti gayesi nedir? Dünyalık maddi menfaat kazanmak, itibar kazanmak, tanınmak, şöhret olmak. İnsanlar yanında itibar olmak, çevre edinmek, o çevreyi kullanmak. Veya o devenin bir kadın onun nikahlamak, onun babasına, kardeşine hacı hoca gibi görünmek. Müftünün kızını almak için ön safta kılmak. Tabi şimdiki müftüde hangi saf takıldığı belli değil zaten eskiden ki konuşuyoruz onu. <gülüyor> Efendim o zaman onun hicreti ne olur? فَاِيْجْرَتُّهُ yuhu مَا هَا جَرَا ile Onun hicreti neye hicret ettiyse ona sayılır. Karının muhaciridir, paranın muhaciridir, rütbenin muhaciridir, riyasetin muhaciridir. Öyle midir? Namaz kılıyorlar. O bürokratlar, bürokristler namaz kılıyorlar. Namaz kılmayan bir başvekil geldiği zaman Arkadaşlar soruyorlar, dediler ki, buralar hep böyle doluyor muydu? Yok diyor. Bir dönem önce Cuma'da yarı oluyordu. Şimdi, sokaklar almıyor. Nereden arttı bu kadar adam şimdi? ha oraya seçilen amir, namaza giderse, hepsi göze girmek için namaza gidiyor. Eğer oraya namazsız abdestsiz biri geldiyse, yine giden gidiyor, korksa da kaçamak da yapsa gidiyor. Öbür sahtekarların hiçbiri namaza gitmiyor. Bu Türkiye'de devamlı birkaç senede bir oluyor böyle şeyler. Oluyor mu? Oluyor. Bakıyorsun cami, cemaat doluyor. Allah Allah. Adam hemen bir Müslüman bakan seçildiği zaman hemen onun tebaasındaki müdürler seccadeyi şeye koyuyor. Maksustan. Çekmeceye ucunu da sarkıtıyor. Kenarda. <gülüyor> ya. Bakan teftişte görsün ki seccadenin ucu sarkıyor ya ben de namaz diyeyim falan biliyor musun? Bakan değişti mi? Hemen seç çadeler, metçadeler kalkıyor. O zaman da ne koyması lazımsa şarap mı koyacak, rakı mı koyacak, ne koyacak? O zaman da onu koyuyor. He? Adama göre değişiyor. Ya adam dün bir doçent vardı. Müslüman çocuk seçildik diyor bir kuruma diyor. Hemen diyor gider gitmez hadi kutluyoruz. Ben de anlamadım ne olacak adam müslüman adam bir de baktım diyor şarapları çıkarttılar. <gülüyor> Allah Allah. Neyi kutluyoruz ya? Zıkımlanıyoruz böyle şey olur mu? Adam kendini zor kurtarıyor. Onun için İslam'ı yaşayamadığın yerden yaşayacağın yere hicret bu anda da geçerlidir. Bazı muhitler vardır, bazı çevreler vardır. Ama sen direnebiliyorsan, dayanabiliyorsan. Çarşafınla, sakalınla veyahut neyse namazınla, abdestinle, İslami yaşantınla o çevrede yaşayabiliyorsan ve kendini bir değiştirmiyorsan onlara güzel örnek olabiliyorsan dur! Ama sen niye sakalı kestin? Çevren bozuk. Sensin bozuk. Ha niye namazı bıraktın? Ben çok namaz kılıyordum. Namazı bıraktım. Ya. Bak dün anlattılar. Metin Hoca anlatmış. Metin Hoca boş adam değil. Doğru anlatır yani. Ben bu işten haberim yoktu. Adını vermeyelim. Bir, bir büyük yer yandı seneler evvel. İçinde de sahibiyle beraber. Adam sakallıydı. Hanımı çarşaflıydı. Biraz zenginleştiler. Hanımı çarşafı çıkardı. Biraz daha zenginleştiler. Paşörtüyü de çıkardı. Biraz daha zenginleştiler. Adam da sakallı kesti. Biraz daha zenginleştiler. Dam taslak oldular. Ondan sonra bir yandı. İçinde de. Ha, ayda bir gelen adam yandığı gün içindeydi. O da yandı. Allah seni zengin eder, imtihan eder! Sen zengin oldukça sakalı kısaltmaya başlarsan sarığı küçültmeye başlarsan cübbeyi çıkartma na namazı bırak, abdesti bırak ama bunların içinde şimdi namaz vakti geçiyor ama boşver millet işte kılmayalım namaz kıldığımız anlaşılmasın kılacaksa da ne diyor biliyor musun? ben lavaboya kadar gidiyorum ulan niye lavaboya gidiyorum diyorsun desene ki ben namaz kılmaya gidiyorum e şimdi burada çevre var biliyor musun bu adamlar da şimdi müşteriler felan ayıp olur ya İslam'dan utanıyor namazdan utanıyor niye utanıyorsun işte hicret budur ha İslam'ı hiç yaşayamayacağın yerden tabi ki hicret edeceksin yani namaz kılamadığın yerde çalışmak caiz midir namaz nedir farzdır farz namaz ben sünnetleri de katmıyorum içine hadi sadece farz namazı kılmak Farzdır. Onu sünnetlerini kılmak sünnettir. Ama farz namaza müsaade verilmeyen yerde bir vakit namazın farzını bile kaçırdığını bildiğin yerde kazanmak helal mıdır? E ne yapayım? Benim burada kadrom var, şuyum var, ben burada kalmam lazım. E kardeşim tamam da başka yerde iş yok mu? Var ama ben şimdi iş aramam, bulmam, arada açıkta kalmam. Ne kadar zaman geçecek? Aç kalırım, açık kalırım. Bunlar Hicreti bilenler için hiç de zor şeyler değildir. Sahabe-i kiramın yaptıkları farz olan hicretin yanında bunlar hiçbir şey değildir. Ama farz olan amelleri terk ettirildiğin yerden, farzları yapabileceğin yere geçmek nedir? Farzdır. Vacip olan amelleri terk edilen yerden, vacip amelleri yapacak yere geçmek nedir? Vaciptir. Sünneti terk ettiğin yerden, sünneti yapacağın yere geçmek nedir? Sünnettir. Burada fıkıhta kademeli gelir. Ama sen, farzı bile terk edip evde kaza ederim dersen, evdeki kazayla o farz ödenmez. Bile bile her gün orada duruyorsun, Efendim, efendi babamıza adam gelirdi. Sakal nerede sorardı ona? Adam derdi ben memurum. Memurum diyene derdi ki, sen mazursun peşinden de derdi ki ben mazur diyorum ama bakalım Allah mazur sayar mı? peşinden böyle de derdi ama hadi efendim bir sakal diyelim ki farz diyen var, efendi baba farz derdi ama vaciptir, en aşağı vaciptir en aşağı vaciptir dolayısıyla mesela bir sakalı bırakacağın yere geçiş dahi vaciptir fıkha göre konuşuyorum, fıkha göre Kastelere göre değil bu kadar ayet var, hadis var, dört mezhep müthüsü alâ efendi bu ya. Gattesallâhûsîrruh. Bu kadar tetebbaatım var, bu kadar araştırmam var yani. Heyet-i Tehlifiye reisiydi, bütün Osmanlı'nın kitabı fetvası onun elinden geçerdi o. Padişahların huzur hocasıydı ya. Derdi ki, evladım bu kadar araştırma yaptım, farz de korkma derdi sakallıcım, farz de korkma derdi. E bize şimdi itiraz ediyorlar. Diğer cemaatların çoğu kesiyorlar diye. Hocaları da onlara göre uygun fetvalar uyarlıyorlar. E bu sefer biz kalıyoruz gerici yobaz. Nasıl şimdi olacak ya? Ben ayetimi okuyacağım, hadisimi okuyacağım. Senin yaptığına mı aldanacağım? Ne yapacağım? Bizim velilerimiz var. Bizim Allah dostlarımız var. Mübarek insanlar. Bak adam dün anlatıyor. Abdullah Vanlı Hoca vardı. Allah rahmet etsin. Sütlüce'de onun kursları vardı. Efendi babamıza çok talebeler getirdi. Veli Efendi de onun talebesiydi. Onu da o getir. Bütün eski talebeler. Şimdilik adam kaç yaşına gelmiş anlatıyor 16 yaşında mı ne? 15 talebe diyor Gittik Abdülağanlı hocamız bizi götürdü Efendi babanın uzuna geldi kulakları duymuyor Yazıyla yazıyorlar bunlar bizim talebelerimiz duanızı bekleriz diye Böyle bakıyor Tek tek isimlerimizi saydı diyor İbrahim Mehmet, Ahmet 15 kişinin ismini Ben tanıdığım halde 15'i şaşırtırım yine yeni görsem Neyse bize bir şeyler vaaz etti, bir şeyler dedi. Ondan sonra Menderes'in işte sene 60 59 başına gelen uçak uçaktan düştü biliyorsun. Menderes. Ölmedi. İşte ecel. Uçak düştü paramparça oldu. Hacı Dursun efendi o uçaktaydı efendi Hazreti'nin hocası. Çalekli, oflu Hacı Dursun efendi Hazretleri o da o uçaktaydı tabii. Menderes de onun hürmetine diyelim kurtuldu. Uçakta ölmedi. O haber geliyor o zaman kaç senesiyse dediler ki Efendi Hazretleri Menderes'in uçağı düştü. Efendi babaya yazdılar. Dedik evladım şun, siz de şunu yazın dedi. Not alın dedi. Yakın zamanda dedi 60 mi, 61 mi ne onu idam edecekler ama ben görmeyeceğim dedi. Adam başbakanken idam edileceğini söylüyor. Allah'ın dostları gaybı bilir mi? Allah bildirirse bilir. Hakikaten efendi baba Ağustos'ta vefat etti. Menderes'de hangi ay asıldı? Eylül'de mi? Heh. Zaten Menderes'in ihtilalini duyduktan sonra hiç dünya kelamı konuşmadı. Üzüntüden. Birkaç ay öyle dünya kelamı konuşmadı. Öylece vefat etti. Ben göremeyeceğim dedi. Siz de bunu yazın. Diyorlar hala notları ya, not elimizde diyor. Ha, bunlar Allah'ın velileri. Bunlar Allah'ın dostları. İnne Allah'a manâ. Üzülme ya Ebu Allah bizimle beraberdir. Ama Hazreti Ebu yine et dayanamadı. Fen zelallahu sekineti aleyhi. Allah Teala bir kuvve maneviye indirdi. O kuvve maneviye sekinettir. O acayip bir şeydir. O geldiği zaman harpte olsan bütün böyle Maş yağmuru gibi mermi yağsa sana hiç endişelenmezsin. Böyle durursun. Allah. Allah'ın sekileti, huzuru kalp. Kalp yatışması diyoruz ona. Kalp yatışması. Bir manevi güç geliyor. O manevi güç geldiği zaman o düşmanlar ne kadar güçlü olduğu halde o kadar korkak ve tedirginken, senin hiçbir tedbirin, önlemin olmadığı halde yapayalnızken Allah'ın verdiği manevi güçle beraber sen herkesten daha rahat görünebiliyorsun. Körenler de şaşırıyor. Allah bunlar nasıl böyle durabiliyor rahat diyor ya ama yani Allah manevi güç indirdi koy manevi indirdi orada tarikat talim edildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık'ın dizlerini dizlerine değdirdi da mübarek anla değdirdi oradan kendi feyzinden Hazreti Sıddık'a akıttı teveccüh diyoruz ona işte orada nakşi tarikatının temeli oraya dayanır o mağaraya o hicrete dayanır o sekinet indi Ocağın etinden Hazreti Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma faddalakum Ebu Bekir. Ebu Bekir sizden üstün olmadı. Bir kere de sıyam, velason, velasadağa. Çok oruç, çok namaz, çok sadaka ile değil. Gerçi onlarda da hepsini geçmiş ama üstünlüğünün sebebi velaki bir şeyin ve karafi Kalbihi onun kalbinde yerleşen bir şey var. Ben ona feyiz yağ Allah'tan gelen feyzi ona akıttım. O onun kalbine giren, yerleşen feyiz sebebiyle hepinizden üstün oldu. Ma Allah benim kalbime ne boşalttıysa hepsini Ebubekr'in göğsüne döktüm diyor. Ve bu zine imanı bütün ümmetin imanı bir tarafa konsa Hazreti Sıddık'ın imanı hepsini tartar diyor. İşte Sıddık radıyallahu anh böyle malıyla canıyla ne fedakarlıklar ne fedakarlıklar Bunlara yetişilir mi ya? Hazreti Ömer yetişemedi sen nasıl? Sen kimsin ben kimim? Şimdi bazıları için diyorlar işte Ebu Bekir Ama öyle denmez ha Bazı adam çok yemek yediriyor Çok çömer diyorlar adam Hazreti Ebubekir. Bekir Ulan Hazreti Ebubekir denir mi? Gibi desen teşbite hata yok deriz Seni kurtarırız belki Ama Hazreti Ebu Bekir kim? Biz kimiz ya? Bizim bu zamanda Nerede? Sahabe içinde yoktu Hazreti Ömer bile malın yarısını getirdi de Sıt'ta Hazreti Sıtık'ı geçeceğim dedi ya. Resulullah da sordu, "Ey babager, ne getirdin?" "Hepsini getirdim. Ne bıraktın? Allah Resulü bıraktım çocuklara." Hazreti Faruk'a sordu. O da tam güçlü sesle konuşacak. sesi kızıldı. "Ne getirdin?" dedi. "Yarısını getirebildim." Dedi. "Ne bıraktın çocukca?" dedi. "Yarısını bıraktım." dedi. Ma beynekü ma ma beynekelam Bak laflarınızın arasında ne kadar fark var? Derecenizin arasında da o kadar fark var. Hiç Allah'ın Resulü bırakandan malın yarısını bırakan bir olur mu? Ha, Hazreti Faruk'tan bahsediyoruz. Hazreti Faruk kim? Hazreti Faruk kim? Levkanevadi Nebiyü lekane Ömer benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu diyor. Hazreti Faruk o. Radiyallahu Ona kim yetişebilir? Ona kim yetişebilir? O bile mükstük yetişemiyor. Neden? Neden? Neden? Kıdem, kıdem, kıdem. Ne demek kıdem? İlklik. وَالْسَّابِقُونَ الْاَوْوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacirden ve ansardan öne geçenler, hayırda ileri geçenler ve ilk olanlar. ilk ilk. ilk. Hizmette ilk olanlar. İşte bu ilklik önemlidir. İslamiyet'in zayıf zamanda, garip zamanda hizmet edenler, infak edenler, para verenler, mal verenler, destek verenler bir de parladıktan sonra, ilerledikten sonra gelenler, o ilerledikten sonra gelenlerin içinde, karı için, kız için, para için, ganimet için gelenler, niyetleri bozanlar çoktur. Ama ilk garip zamanda İslam'ı savunanlarda da ihlas çoktur. لَا اِسْتَوِمِكُمْ مَنَا فَقَلْمِ قَبْلُ فَتْحَ فَقَاتًۜ Mekke evvel para veren cihat edenler, Mekke fethedildikten sonra verenlerin derecesi bir olmaz, sahabe de olsalar fark olur. اُولَاكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً bade الَّذِينَ اَنْف Tünelin ucunu görünce ha ne zamana kadar bekliyordu bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kazanabilir mi acaba? Bu kadar Yahudi ile bu kadar Hristiyanla ile baş edebilir mi acaba? Mekke müşriklerine yener mi yenilir mi acaba? Ben böyle durayım bakayım bakalım ne taraf yenecekse o tarafa geçelim. Böyle duranlarla ilk kıdem hakkına sahip olanlar her şeyini gözünü kapatarak harcayanlar Allah yolunda bunlar bir olmaz. Hepsi sahabedir ve küllem ve adı Allah'a Allah hepsine cenneti söz verdi. Ebu Süfyan'a da söz verdi. Hazreti Muhave'ye de söz verdi. Hazreti Hinde de söz verdi. Hazreti Vahşi'ye de söz verdi. Sahabe arasında ayrım yapmıyoruz. Allah hepsine cenneti vaat etti ama hepsini de eşit tutmuyoruz. Ebu Bek Sıddık peygamberlerden sonra en üstün insandır. Peygamberlerden sonra. Ondan üstün Hiçbir sahabede yok, hiçbir peygamberin sahabesi de yok. Efdalül beşeri بَعْدَ الْاَنْبِيَةِ Neyle oldu kardeşim? İşte ya, o hicretler kolay mıdır? Tabi öbür sahabede hicret etti. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlığına, sohbetine, beraberliğine o mazhar oldu. Hz. Kur'an'da ona sahibi buyuruldu. Ya, öyle ağlardı Hazreti Sıddık Bu ayet okunurken vallahi yine sahibi. O. Onun arkadaşı benim. Vallahi benim derdi. Ağlardı da ağlardı. 2 sene yaşayabildi Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şefaatine nail edilir. Ve yed'u bi junudin lem Allah Celle Celaluhu, sizin görmediğiniz ordularla Habibini destekledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuşlar Allah'ın ordusu. Örümcek Allah'ın ordusu, sinekler Allah'ın ordusu. Rüzgarlar Allah'ın ordusu. Ne kadar orduları var? Ve la ya'lemu cünûbe ve Rabbinin ordularını ancak o bilir. Su Allah'ın ordusu. Allah Allah. Rüzgar Allah'ın ordusu. Bir suyla bütün kâfirleri helak edebilir. Bir rüzgarla bütün kâfirleri helak edebilir. Sivrisineklerle bütün kâfirleri helak edebilir. Bir sivrisineğe bir mikrop koysa kuş kribi muş kribi de sizin için de sinek kribi çıkarsa şaşırma. bir sivrisinek bir bulaştırsa dünyadaki bütün kafirleri o sivrisinek ölümüne sebep e sen biz bu Allah'tan bahsediyoruz sen biz Amerika'dan bahsediyorsun kardeşim ya ya ne kadar aciz adamsın, ne zayıf adamsın ya ne kadar zahire takılmış aldanmış adamsın ya şu sebepleri ortadan kaldırın, müsebbibül esbab sebepleri yaratan, sebeplere sebebiyet gücü veren Allah'ı biraz anla ya Hicret bunu anlatıyor Hicret bunu anlatıyor Artık Muhammed'in işi bitti Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de de duramadı Mekke'den de çıktı Evinden de oldu Yurdundan da oldu Mekke'de de barınamadı Bitti Artık İslam ilerlemez Artık bu din ilerlemez Dedikleri bir anda Medine Münevvere'de Ne büyük bir güç bulundu İslam devleti kuruldu Kisralar Kayseriler O zaman Amerikaları Rusyaları Hep düştü bir kişi bir kişi bak Allah onu desteklerse o ne olur? Dünyayı hakim olur onun için Allah, azizün. Allah güçlüdür Allah galiptir hiç yenilmeyen tek galiptir hakim, hikmet sahibidir her işi yerindedir İnfiru. çıkın Allah yoluna çıkın ve hafif olun ağır olun sağlam olun, sakat olun Genç olun, yaşlı olun, erkek olun, kadın olun, zengin olun, fakir olun. Çıkın Allah için hareket yapın, Allah için gayret gösterin kardeşim. Ve cahidû bi'envalikum ve enfusikum. Mallarınızla, canlarınızla son gücünüzü harcayın. Fi sebilillah, Allah'ın dinini hakim etmek için ve dinini yaymak için. Bu insanları bu dinden haberdar edip cehennemden kurtarmak için. Ne olur size? Ve alikum hayrullikum. Biliyorsanız sizin için dünya ahiret hayırlısı budur. Belki bazı menfaatlarınız dünyalık itibarlarınız zedelenir gibi görünür ama sonunda hayırlının bu olduğu belli olur. Kâne aradan ben Habibim sen onları İslam'a çağırıyorsun, hicrete çağırıyorsun, cihada çağırıyorsun, tebuke çıkacağız diyorsun. Ama eğer dünyalık bir menfaata çağırsaydı şimdi deseydin ki gel Çin'de şöyle bir iş var. ''Şöyle bir pazar var, şu kadar mal alacağız, şu kadar karla satacağız, zengin olacağız.'' diye Çin'e bile gelir. ''Ve seferen kâsı den.'' Orta yolu bir yolculuk olsa ''Lettebe'ûk'' Hemen senin peşine düşerler. Nerede mal var, menfaat var, nerede et var, yağlı kemik var? He? Hoca, hocaya da uyarlar, hacıya da uyarlar. Baksalar ki menfaat var, baksalar ki para var, yemek var. ''Velâkim be'udet aleyhmuşşukka'' Onlara meşakkat zor geliyor güçlük ağır geliyor. Uykuyu bırakamıyor, malından geçemiyor, arabasıyla Allah'ın yoluna gidemiyor. Ya. billahi ve Bir de munafıklık ediyor. Gücümüz yoktu ondan gelemedik, vaza gelemedik, namaza gelemedik, cemaate gelemedik, cihat'a gelemedik, hicrete gelemedik. Bir de yemin ediyor. Gücümüz olsa gelirdik. Allah Kendilerini helak ediyorlar vallahi alam. Ben biliyorum ki yalancıdırlar, sahtekardırlar. Güçleri de var, imkanları da var, İslam'ı yaşayacak kadar, yaşatacak kadar, İslam'ı anlatacak kadar, yayacak kadar, her imkanları var, sahtekar münafıklar Allah buyuruyor, sahtekarlar. Ya Allah'a yalan söylerim ya, Allah'a yalan söylemiyor, gücüm yok bilmem ne bileyim, bu milletin, bu İslam memleketlerinin, bu milletlerin ne kadar gücü var İslam'ı yayma biliyor musunuz? Ne kadar gücü var, ama maalesef bu güçleri Allah yolunda kullanmadıklarından gavurların boyunduruğu altında mahkum oluyorlar bu zillete bu horlu hakarete razı oluyorlar Allah'ım yeniden hicret yürü versin el muhaciru men hecera manihallahu ad muhacir kimdir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarif buyuruyor muhacir kimdir şimdiki manada da muhaciri anlatıyor muhacir Allah'ın yasaklarından hicret edendi Haramları terk edene ne denir? Muhacir denir. Nam-ıhrem'e bakmayan? Muhacir. Zina yapmayan? Muhacir. İçki içmeyen? Muhacir. Gıybet etmeyen? Muhacir. Dedikodu yapmayan? Canın istiyor, gıybet ağzına geliyor. Ballandıra ballandıra şeytan diyor. Konuş, konuş, konuş, konuş. Şeytan konuşmuyorum desen. Muhacir. Ya. Emirleri tutan, yasakları bırakan, bu zamanda bu kadar haramlar var bunlardan kaçan? Muhacir. Esas hicret. Haramlardır. El mücahidü men nefse. Mücahid kim? Nefsiyle cihat edendir. Nefsiyle cihatta galip olanlar düşmanla cihatta mutlaka galiptir. Uykuyu kaçırıp da sabah namazına gelebilen, işrağı bekleyebilen ve diğer haramlarda süslediği haramlara karşı direnebilen Allah'ın emirlerini yapmakta sebat ederken nefsiyle büyük bir harp çıkaran ve o harbi kazanan adamlar tabii ki kafire karşı düşmana karşı da galiptirler. Muhacirin tarifi nedir? Yasakları terk edenlerdir. Şimdi zaman ahir zamandır. Şimdi dedik Mekke fettinden sonra hicretin farziyeti kalkmıştır. Ama ne dedik? Bazı konularda devam etmektedir dedik. Bunun gibi ibadetün fil heraci ki hicretin ileyye buyurdu Resulullah. Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetim ahir zamanda Karışacak. Önümüzdeki salı birkaç sohbet bu önümüzdeki birkaç sohbet bu anlatılacak. Öyle hadis-i şerifler var Hz. Selman'dan ibadet ediyorlar sayfalar dolusu. O hadis-i şerifi bir dinleyeceksiniz aklınız gidecek. Resulullah anlatıyordu Hz. Selman şaşırıyordu. Bu da mı olacak ya Resulullah? Bu da mı olacak? Bu da mı olacak? Dediklerinin hepsi şu anda olmuştur. Bak önümüzdeki sohbetler o hadisler hakkında orta alametleri bitireceğiz. Karışık zamanda, kargaşa zamanda ümmetin bozulacak diyor. Tabi bunun açılımı önümüzdeki derslerde yapılacak. Hep anlattık ama özel birkaç hadis var. Kargaşa zamanında ibadet yapmak, Allah'a kulluk yapmak, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Ne gibidir? Ke hicratin ben Medine-i Münevere'de sa iken bana hicret etmek gibidir. Onun için bu zamanda da, Allah yolunda dini yaşasak, ibadet yapsak Resulullah'a hizmet etmiş gibi olacağız inşallah. Resulullah'ın muhacirleri gibi yazılacağız inşallah. İmam Rabbani yazar bu hadis-i şerifi çok. Çünkü zaman fitne fesat zamandır. İslam'ın garip zamandır. Bir sünnete uyan yüz şey cevabı aldığı zaman kitapla sünnetle yaşayan elli sıttık ecri aldığı zamandayız. Direnelim, sabredelim, taviz vermeyelim, gevşemeyelim inşallah. Öyle bir cemaat olalım ki bereketimizle insanların da başından belalar kalksın inşallah. Bizim yüzümüzden millete bela açığına bizim yüzümüzden azaplar kalkacak cemaatlara ilhak olalım inşallah. Allah Allah. Muhterem kardeşlerimiz. Evet. Şimdi sene sonu duası yapacağız beraber. Ondan sonra yeni yıl duası yapacağız inşallah. Ondan sonra efendim Kısaca bir Hac Suresinde İsmi Azam bulunan 8 ayet-i kerime var. Ebu Hanife Rahimullah buyuruyor. Bu 8 ayette İsmi Azam vardır. Bunların peşine dua edene %100 kabul garantisi veriyor İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh. O ayetleri de okuyacağız inşallah. Efendim peşinden de bir dua yapalım. Allah yeni yılımızda bize hayırlar, bereketler göndersin inşallah. Evet. Bir sohbeti kardeşlerimiz çok beğendiler. Dediler ki hocaefendi ile bu sohbeti basalım insanlara ulaştıralım. Bize size yetiştirdik şeytanın hileleri. Bu sohbet çok güzel olmuş. Evelce yapılan sohbetlerden ama basıl babışı hiç baskısı yok idi. Bundan istifade edeceğinizi umarım. Düşmanı tespit edelim. Düşman kim? Şeytan. İnne şeytane lekum aduun mubin. Açık düşmanınız şeytandır Allah buyuruyor. Onun için şeytanın hilelerini bilmek lazım. Düşmanın pusularını bilmek lazım. Ona karşı tedbirler almak lazım. Tabii ki onun sahibi olan Allah'a sığınmak lazım. Yoksa şeytan bizle misket gibi oynar. Vallahi misket gibi oynar, dinden imandan da çıkarır bizi. Ancak Allah'a sığınalım. Allah bize öyle bir düşman musallat etti ki, o bizi görüyor, biz onu görmüyoruz. Ama Allah da onu görüyor, o Allah'ı göremiyor. Diyoruz ki, Ya Rabbi, sen bize göremediğimiz, bizi gören bir düşman musallat ettin. O da seni göremiyor, sen onu görüyorsun, sana sığındık Ya Rabbi. Ha. Amin diyoruz. Şeytan hileleriyle ilgili bu sohbet inşallah son olarak duyuruyoruz size. Sohbeti alın, dinleyin, dinletin, insanlara ulaştırın. Görün bakalım neler var, neler var, neler var. o hilelerden sakınırız. Hep beraber inşallah. Allah bizi muhafaza buyursun Ondan sonra oruçları soruyorlar Efendim kardeşlerim ben her akşam her şeyi söyleyebilecek Vakitte saatte değilim Ancak oruçlar Oruç Risalemiz var Oruç Risalemizin 71. sayfası Muharrem ayının oruçları Her günün orucu Bugün oruç tutan Yarın da oruç tutan 50 senelik günaha kefaret olur Yarın sene başı İlk gün yar, Bu gece ilk gece Gece önce İslam'da Efendim, her gün oruç tutanın faziletleri, Perşembe, Cuma, Cumartesi'nin faziletleri, Aşure günü yaklaşıyor. Aşure gününe kadar, efendim, oruç tutanların bu on gün, Aşure günü dahil bu on gün sıralı, oruç tutanların faziletleri, bunların hepsini anlatacak vakit bul oruç Risalesi'nin 71. sayfasından itibaren Muharrem oruçları anlatılıyor. Efendim, Resulullah buyuruyor, Ramazan'dan sonra bir ay seçeceksen oruç tutmak için, Tasumil Muharrem Muharrem ayını oruç tutasın. Çünkü teheccüd namazı farz namazdan sonra gelir. Muharrem orucu Ramazandan sonra gelir. Ramazandan sonra en üstün oruç Eftar-ı Sıyam Sıyam Şehrillâil Muharrem. Allah'ın Muharrem ayıdır. Çok imetli aydır. Bütün peygamberlerin kurtuluş ayıdır. Bizim de kurtuluşumuza vesile olacaktır inşallah. Aşure gününü bekliyoruz. Kurtuluş gününü bekliyoruz inşallah. Evet. Şimdi Aşure gecesi Ne zaman olacaktır ona da bir takvime bak Ha Perşembeyi Cuma'ya bağlayan Çok muazzam bir gece Cuma gecesine rastlıyor Oho kaç bayram bir arada kutlanacak inşallah Hem Aşure gecesidir hem Cuma gecesidir Böyle de her zaman senelerde de birleştiği pek yoktur ben Kaç senedir rastlamıyorum Cuma gecesinde Aşure'ye İnşallah bu sene güzel olacaktır inşallah Cuma gecemizde Allah nasip ederse inşallah Efendim aşure gecemizde idrak edeceğiz. Evet. Şimdi bu levhasya basılmıştır. Tabi evlerde de saklayabilirsiniz. Bir daha artık bunlar pek basılmayacak. Sene başı duası buradan yapılacak. Sene sonu duası. Önce bu okunacak. Sene başı duası okunacak. Sene sonu duası okunduğu zaman geçen senenin fezlekesi hesabı kapatılacak inşallah. Geçen senenin hesabı kapatıldığı zaman şeytan ne diyecek? Ha. Ben bu kişiden ümidi kestim diyecek. Canım çıktı bir sene neler yaptırdım bir dakikada bozdu diyecek. İnşallah şimdi sizler hakkında bunu diyecek. Eve de götürün çoluk çocuk okursunuz inşallah. Böylece şeytan sizden de ümidi keser. Ve Allah bir sene onu efendim koruyacak iki melek görevlendirir. Sırf bu duanın iki meleği var. Özel iki melek. İki koruma görevlisine şimdi kaç milyar para vermek lazım. Bir de ondan da kendini korumak lazım yani. Onun için iki koruma meleği Görevlenecek sizin için inşallah bu sene başı duasını yaparak bir de sene sonu duası yapılacak sene sonunda da şeytan inşallah yüzüne topraklar saçarak melun olarak gidecek ve ağlıya ağlıya bizden uzaklaşacak ben bunlardan bir sene yaptırdığımdan bir hayır göremedim diyecek inşallah bu dualar size arz ediliyor bir daha da basılacak şeyler değil inşallah bunlardan istifade edersiniz bir de açlı Şerifler Eski açlı Şerifler tabi Diyorlar ki hoca efendi eskisi gibi okuyamıyorsun <gülüyor> Eskisi gibi okuyamıyorum Eskisi gibi miyim ki eskisi gibi okuyacağım <gülüyor> Yaşlanıyorum Hastalığım artıyor Efendim değil mi bu kadar e, Geçen günler bizi de tabi yıpratıyor e, Nodül var ses tellerimizdeki Nodül geçmedi 25 senedir konuş konuş konuş Aşındı kardeşim e, Dolayısıyla biz hiç durduğumuz yok Sıralı konuşuyoruz Ses eski şeyinde değil ama Eski aşırlar iki kaset halinde toplanmış. Bütün vaazlardan yüzlerce vaazlardan ama onlar çok tabii daha tesirli, fezli, açlı şerifler iki kaset halinde size bu gece yeni yıl, Hicri yılbaşı münasebetiyle arz ediliyor. İnşallah dinlersiniz. Dinledikçe de bize dua edersiniz inşallah. Allah sesimizi yeniden eskisinden iyi eder inşallah. Size daha güzel aşırlar okuruz. Ama o eski aşırlar bir daha okunmaz bulunmaz. Bir de yüzlerce sohbetten seçile seçile kese kese kese yapılmış. Çok zor bir iş. Hakikaten yapmışlar bunu. İki kase halinde arz ediliyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Hazreti Kur'an'la bizi ferahlandırsın. Şarkılardan, türkülerden bütün arzumuzu, hevesimizi kessin. Kur'an'la teselli bulmayı bize nasip etsin. Arabada, evde, işte her yerde Hazreti Kur'an'ı dinleyenlerden etsin. İnşallah Rahman. Şimdi sene sonu duasını Okuyoruz inşallah. Siz de benimle beraber tekrar edersiniz. Evvela üç kere geçen seneye bir istiğfar yapalım. Cemil hatalarımızdan Ya Rabbi geçen sene bir sene boyunca bilerek, bilmeyerek kasten, hatan, sehven, amden günah sahar, günah kebahir, küçük büyük ne günahlar yaptık Allah'ım. Sen biliyorsun biz unuttuk Allah'ım sen unutmadın ya Rabbi sen yazdın yazdırdın zapt ettin ya Rabbi biz pişman olduk ya Rabbi biz ikide bir pişman oluyoruz sen bizi rezil etme ya Rabbi biz bir daha yapmama da karar verdik söz veriyoruz ya Rabbi cemih hatalarımızdan estağfirullah estağfirullah estağfirullah el azuymen lezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbu ileyh ya Rabbi cemih hatalarımızdan estağfirullah estağfirullah estağfirullah El Gaziymel La Illahu El ve Şimdi bu duayı okuyoruz. Kelime kelime okuyoruz. Siz de pesimizden tekrar etmeniz kolay olsun. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. ma amiltuhu ma fi hadhis seneti, seneti. seneti. mima nheyteni anhu. anhu ve lem terdahu ve nesit o ve nam ten se o ve halimte aliye بعد minhu على, على عكوبتي ودعوتنى, ودعوتني الى توبتي منه, منه بعد, جرائتي بعد جرائتي على معصيتك, على معصيتك اللهم, اللهم فإني استغفرك Minhu. منه. منه تغفر لي تغفر Min وما عملت, عملت. فيه. فيه من Aleyhi ترضاه ترضاه وواعدتني وواعدتني عليه الثواب عليه الثواب فأسألك اللهم فاسألك اللهم يا كريم. يا كريم. يا والإكرام. يا والإكرام. أن تقبله.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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ente, ente El Abadiyu el, el, el Kadimu ve hadihi sanetun cedide eseluke fiha el ismete min şeytan, mineş -şeytan ve, evliyaihi, ve evliyaihi vel avne hadiin nefsi el emmaati bir sui ve işti hale birma yukarı ya Kerim Allahümme, Allahümme entel ebedi el Ka ve hadi senetün cedi detün el es elukaviha husmete Mine şeytani ve evliyai vehavne Hal had nefsi el emma bir su iyi ve işti hale birma ya Kerim, kerim Allahımme entel ebedi ylkkadim ve Vahidi sene yeni. Sıla kahve. Asaluk fihi algusmte. Asaluk fihi algusmte. Asaluk fihi algusmte. Asaluk fihi algusmte. Asaluk fihi algusmte. Asaluk fihi algusmte. Asaluk fihi ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme amin ya mu'in euzubillahimineşşeytanirracib <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ve <سؤال> ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا فإن الله له خير الرزق لا يَدْخُلُونَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفوذ غفور Zalik bi an Allah yulij alaif in nahar ve yulij nahar fil alaif ve yulij nahar fil alaif ve an Allah jamiyum baciir fakat Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ماء فَأَخْرَجْنَا Lahumafîl-çemâwât ve mahîl-erb. Ve inna Allah lahul-ğaniyul-hamîd. Lam tara inna Allah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 صدق الله العظيم امين سبحان ربي العلي العظيم خصوصا شيخنا روحوا روحنا هادينا لله الحاج علي الهاجر الهاج محمود الوفي قدس الله اسرارهم علي اللهم انا نسألك الجنة. ما قرب إليها من قول وعمل نعوذ اللهم نسالك من خير ما سلك به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من نبيك محمد. صلى الله عليه وسلم Allahümme inna sallu kemuna lkhayri kulli acili ve acili ma'limna amin ve ma'lamna na'udhu bu kemuna alşerri kulli acili ve acili ma'limna amin ve ma qadayta lana qadayta lana qadayta faca alaqabata u rashada Rabbana min lana luka rahmetta ve heyeye lana min emrina rashada kulli şeyin qadir Rabbana fiddunya hasane fil ahirete hasane ve uqina azabennar Rabbana min ezvacina züryatina kuruve te'an ve imama Allah'ım ya Fethip Fethip, ya Ferij Ferij, ya Sebip Sebip, ya Yesir Yesir. Fethip ve Ferij mink. Ya Fethap ya Alim. Ya kana abdül, ya kana estağfir. Allah'ım ya Rabbi ya Arham ar Rahimin, ya Arham ar Rahimin, ya Arham ar Rahimin, ya Hiy ya Ciyum, ya Hiy ya Ciyum, ya Hiy ya Ciyum. Ya badiye al semaovat ve al ırdı. Ya da al jalel ve al ikram. Ya da al jalel ve al ikram. Ya da al jalel ve al ikram. Ya Rabbi İmam-ı Azam Ebu Hanife anh. O bizim imamımızdır ya Rabbi O senin dostundur ya Rabbi bizim Müstehidimizdir ya Rabbi O buyurdu ki bu 8 ayette i̇sm Azam en büyük isim gizlenmiştir Allah'ım biz en büyük ismin hakkı için senden istiyoruz O buyurdu ki bu ayetlerden sonra kim dua ederse elbette kabul edilecektir yani. İmam-ı Azam Efendimizin hürmetine ya Rabbi Ondan bize gelen bu rivayetle amel ettik ya Rabbi Şimdi bu ayetleri okuduk sana Sana yalvarıyoruz Vaatlerin hürmetine Ya Rabbi Ya Rabbi Esma-i hürmetine Ya Rabbi Sıfat-ı Ulyan hürmetine Ya Rabbi i̇sm Azam'ın hürmetine Ya Rabbi Sen Fazl-ı bu mübarek gecede Ya Rabbi bu cemaatte bulunanların ve Bütün ehli Sünnet ve Cemaat Müslüman kardeşlerimizin yeni yılını müteyemmen ve mübarek eyle Amin. Bütün hayır kapılarını bu yılda bize aç Ya Rabbi Amin. Bütün şer kapılarını bize kapat Ya Rabbi Amin. Gökten yerden gelecek afetlerden bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi biz zelzele bekleniyor. Çok da rüyalar görülmeye başlandı. Ya Rabbi sen fazla keremine ya Rabbi. Sen bunu bizden uzak eyle. Ya. Amin. Bu İstanbul'umuzdan, sahil İslam vatandaşlarından uzak eyle. Ya Rabbi bu gazı sen istediğin şekilde, dağınık şekilde yavaş yavaş çıkartmaya kadirsin. Bunu topluca birden çıkartma Ya Rabbi. Sen bizi sallama Ya Rabbi, sen bizi yıkma Ya Rabbi. Ya Rabbi ocaklarımızda bize eman ver Ya Rabbi. Biz namaz kılacağız Ya Rabbi. Biz zikir yapacağız Ya Rabbi. Geceleri Kur'an okuyacağız Ya Rabbi. Biz sana söz veriyoruz Ya Rabbi. Bu, bu cemaatlerin ümmetini, onlardan da azabı kaldır. Kılmayanlardan da kaldır Ya Rabbi. Biz aynı gemide yaşıyoruz ya Rabbi. Sen bunu velevla defullahi'l-i nasib. Bazen bir bazen nefes edediler. İyilerin duasıyla, kötülerin belasını kaldırmasaydım, yeryüzü fesada uğrardı. Sen öyle buyurdun. Ya Rabbi bu salih cemaatler hürmetine, medreselerde okuyan yavrular hürmetine ya Rabbi. Altı yaşına, sekiz yaşına hafız olmuş yavrular hürmetine ya Rabbi. Şu mübarek vatanımızda ne hizmetler, ne medreseler, ne Kur'anlar okunuyor kat-ı şerifler hürmetine ya Rabbi. Bu mübarek senede ya Rabbi, üzerimizden bu zelcele belasını kaldır ya Bizi bu sene güvenceye kavuştur ya Rabbi. Ay. Emana kavuştur. Ay. Ya Rabbi sen fazluluk Biz dua ediyoruz, biz yalvarıyoruz ya Rabbi. Takdir senindir ya Rabbi. Bu İsmi azam hürmetine, bu sekiz ayet hürmetine ya Rabbi. Burada geçen en büyük isimlerin hürmetine. Sen fazluluk erime bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Boynlarımızı cehennemden azat Çocuklarımızı terbiyeden eden aciz kaldık ya Rabbi. Sana havale ettiği ıslah eyle, ya. Amin. islah eyle, ya. Amin. hayırla ıslah eyle, ya. Amin. ibadete döndür Ya namaza başlat Ya Rabbi, sünnet itikadına çevir Ya Rabbi Ya Rabbi karımızdan, zararımızdan haberimiz yok, bize kendi karımızı sen öğret Ya Rabbi, Amin. bizi zararlarımızdan uzaklaştır Ya Amin. seni unutanlar gibi etme bizi Ya Amin. kendisini unutturduklarına dahil etme bizi Ya Rabbi Amin. Ya Rabbim diyelim şu dillere cehennem ateşi değdirme Allah'ım tenlerimize cehennem ateşi değdirme Amin. bize ateşine haram eyle cennetin nasip eyle Allah'ım ya Rabbim şu cemaatte şu mescitte sohbetleri daim eyle ya engelleri izale ele eyle ya medreselerimizi muhafaza eyle Amin. talebelerimize keskin zekalar Amin. faydalı ilimler nasip eyle müştahatımız efendilerimize hayırlı uzun ömürler saha afiyetler ya ömrüne bereketler ya Başımızdan eksik etme ya. Rabbi. Amin. Onun elinde yolumuzu tamamlat bize seyredersin. İtmama muvaffak eyle. Amin. Cümlemize ya Rabbi manevi yolda ilerlemeler, terekkiler nasıl? Allah'ım ya Rabbi şu haramlardan, şu günahlardan bizi uzak eyle. Amin. Şehevani duyguları körelt ya Rabbi. Amin. Kalbimizde, gönlümüzde bulunan günahlara meyilleri gider ya Rabbi. Amin. İmanları, taatları bize sevdir ya Rabbi. Amin. Şafirliği, fasıklığı, isyanları bize kerih göster ya Rabbi. Amin. Bizi raşid kullarına ilhak eyle Amin. İslam üzere yaşat, İslam üzere al Amin. bizi yarım İslam üzere kaldır bizi yarım Amin. Son ölümümüzde de, son nefesimizde de bize yarım Sohbetler nasip eyle Amin. Zikirler nasip eyle Amin. En gül, hayırlı günümüzü son günümüz eyle yani Hayırlı Amin. amelimizi son amelimizi eyle Amin. En hayırlı günümüz, sana kavuşacağımız günümüz eyle yal Mahşerde de bizi emin kullarına dahil eyle Amin. Ailelerimizi yar ele itaatkar Çoluk çocuklarımızı dinle, hizmetçi eyle, Amin. Ya Rabbi, sohbetleri dinleyenleri hidayet eyle, Amin. bu sohbetleri nerelere ulaştırırsa bu kardeşlerimizi onlarda bütün hayırlara nail eyle Amin. Ulaştırdıkları kişilere de bu hidayete nail eyle Amin. Ya Rabbi bizim zamanımızda yeniden İslam'ı canlat Ya Rabbi Amin. Kafirlerin ittifakını boz Ya Rabbi Amin. Birliğini, dirliğini tahhir eyle Ya Rabbi Amin. Hilelerini başlarına mahkûm eyle Amin. Filistin'deki Müslümanlara tam bir güvenilir İslam devleti nasip eyle, Filistin'e bir bağımsızlık nasip eyle, Amin. Yahudi'nin elinden halâsı eyle, Sen Fazıl Kerem'inle Ya Rabbi. Afganistan'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da bu kadar Müslüman kardeşlerimiz güvensizlik içinde, sıkıntı içerisinde, hapishanelerde, esir kamplarında tutuluyorlar, onları da bu sene Halaslarını takdir eyle. Onları da kurtar ya Rabbi. işgal İşgal güçlerini memleketlerinden savuştur ya Rabbi. İnna Allah inananlar tarafından müdafaaya geçer ayetine mazhar eyle ya Rabbi. İnna Allah la kafur. Allah kafir lankörleri sevmez, yardım etmez sır namazhar eyle ya. Ve inna Allah ala Allah zayıf müslümanlara yardımı elbette kadirdir. Sır namazhar eyle ya. Rabbi. الذين اخرجوه من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله Rabbimiz Allah dedikleri için müslüman olmaktan başka suçları olmadığı için vatanlarından yurtlarından çıkarılan muhacirlere yardım eyle ya amin yeniden evlerini ocaklarını emanla döndür ya Rabbi Allah döndür ya Rabbi Allah amin sen fazlü kereminle ya Rabbi bu cemaatlere sen çok gayret ver ya Rabbi. Amin. bize hicret uğru ver bize, bize İslam'ı yayma gayreti ver ya derdimizi eyle ya Derdimizi midemiz etme ya Kıblemizi karılarımız etme ya Rabbi. Dinimizi, kıblemizi, paralarımız etme ya Sen bizim derdimizi teke indir. O dertte senin derdin olsun ya Rabbi. Sen bütün dertleri al bizden ya Rabbi. Sadece İslam'ı yaşayıp yaşatma derdini bırak bize ya Amin ya Rabbi. Diyen dilerini harcı hemden azad Ya Rabbi bu 1427. yılımızda. Ya Rabbi İslam'a fetihler, İslam'a nusretler aç ya Rabbi. Kapılar aç ya Sebepler yarat ya Sen fazlul kereminle. Kolay ile ya Dinimizi yaşama hürriyeti ver bize. Ay. Serbestlik ver bize. Ay. Evlerimizde, ocaklarımızda eman ver bize. Ay. Güven ver bize ya Sen fazlul kereminle. Ya Rabbi ben alimim. Güç ver bize. Ay. Zikrine şükrüne kadar takat ver bize ya. Sıhhatü afiyet ver bize. Ay. Hastalarımıza acil şifa. Ay. Şu okunan İsmi Azam'ın hürmetine şu ilk gecemizde bütün dertlerimizi şu anda devalar halkıyla borçlu kullarımıza ödeme kolaylıkları yarat Amin. alacakları onlar tahsil ettir ya Rab içleri darda olanları feraha çıkart ya Amin. gönülleri dar olanları huzura kavuştur ya Amin. cinlerden, sihirlerden büyülerden etkilenenleri kurtar ya Amin. maddi manevi darlıklardan hala eyle ya Rab Amin. ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren Fatihin ve sallallahu ala seyyidina ala ve ala ve sahbihi selleme teslimen kezira velhamdülillâ rabbil alemin Allahümme İnsa nesaluk tamamen nimet, tamamen gafiyet, arzda elqatim. İnşallah ﷺ, sallallahu aleyhi ve sallam Şahına gel. Efendim baba müscüha silah ruh emat. Hadi el-jemaatli